Hem çekilen sıkıntılar günahlara kefaret olur mu? Böyle bir şeyi duyuyoruz. Ne derece doğrudur demişler? Evet, Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde Müslümanın çektiği sıkıntının <gülüyor> günahlarına kefaret olacağına dair açık hususlar hükümler var. Mesela Cenab-ı Hak: "Wallenablu enne kom bi şey imin al kafiyi waljoo'i wanqas min ve Sabirin buyuruyor. Yani biz sizi değişik şekillerde imtihan ederiz. Evladınızı elinizden alabiliriz. Malınız, canınız vesaire. Bu konularda sizi sıkıntıya sokar ve deneriz. Sabredenleri müjdele buyuruyor Cenab-ı Hak. Demek ki bela ile müptela olan bir kişi sabrettiği takdirde Cenab-ı Hakk'ın mükafatını alacak. Ve onun karşılığı nedir? Başka ayet-i kerimede Bismillah, اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ buyurulmuş. Yani sabredenlerin mükafatı hesapsız olacak. Çok fazla olacak demek. Peki ayet-i kerimelerde buna benzer çok husus var. Peki hadisi şeriflerde nasıl geçiyor olay? Peygamber aleyhisselam buyuruyor ki, Müslümanın her hali güzeldir. Kendisine bir sıkıntı uğrar, sabreder, mükafatını alır, güzel şeyle karşılaşır, şükreder, Cenab-ı Hak da ona mükafatını verir. O halde Müslüman bir musibetle karşılaştığında sabreder, bu sıkıntının Cenab-ı Hak tarafından kendisine imtihan amacıyla verildiğine inanır, sabır gösterecek olursa mutlaka onun karşılığını Alacaktır. İnşallah biz mükafatlara şükreden, musibetlere de sabredenlerden oluruz efendim. İnşallah.